kültür problemimiz ya da kendimiz olma. Kendimiz olma derken hiç kuşkusuz kendi medeniyet mirasımızla ve kendi kültürümüzle örgülenen iç kimliğimizin öne çıkarılmasını ve onun yörüngeleşmesini kastediyoruz. Şimdilerde bazı çevreler kendimiz derken milletçe mana köklerimizle irtibatı olmayan bir kısım folklorik gösterileri, cismaniyet adına boşalma ihtiyacı duyan kitlelerin dışa vuran nefsanilikleri ya da yeme içme eğlenme, düğün dernek vesaire gibi durumlarda ortaya çıkan merasimleri anlayabilirler. Biz onu toplumun bütün kesimlerinde hemen her zaman geçerli olan milletin hafıza şuur ve vicdanından beslene beslene devam ede gelen, yine onun duygu-düşünce, dil ve sanat telakkisinde duyulup temsil edilen, örf, adet ve geleneklerimizle hemen her zaman, hayatın en önemli bir derinliği olarak yaşanan, annelerimizin kucağında gördüğümüz ihtimamdan, atalarımızın milli karakterimizi aksettiren o babacan davranışlarına, Eğitim sistemimizin milli ruh muhtevalı olmasından, eğitimcinin bu ruhu kusursuzca soluklamasına, mutfağımızdaki yemek üslubundan, bağımızda bahçemizde ve tarlamızdaki temel tavırlarımıza, masa başındaki oturuş ve kalkışımızdan, bir şantiyedeki iş ahlakımıza, konuşma-yazma tarzımızdan, başkalarıyla münasebetlerimize kadar, hayatın her ünitesinde, bu ünitelerin her basamağında ve yürüdüğümüz yolların her durağında duyar, yaşar ve çevremize aksettiririz. İlk bakışta böyle kendimiz olarak yaşamanın, ameli ya da içtimai yararı hemen sezilemeyebilir. Ancak uzun vadede ve ısrar edilirse, ilerlemenin her kademesinde, onun ne ölçüde hayati bir önem arz ettiği kendi kendine ortaya çıkar. Böyle bir süreçte bize düşen şey milli hayatımızı zamanın tefsirlerini de hesaba katarak din, diyanet, örf adet, anane ve geleneklerimiz çizgisinde sürdürmektir. Bu sayede bize ait şeyler zamanla tabiatımızın birer yanı haline gelecek. Özümseyip dışarıdan aldığımız yabancı değerler de, Bizim rengimize bürünerek, Milli atlasımızın önemli bir çizgisini teşkil edecektir. Roma'da, Atina'da, Mısır'da ya da Babil'de yaşanan kültür de, O baş döndüren zenginliğiyle nevzuhur olarak birdenbire ortaya çıkmamıştır. Kültür her yerde fertlerin duygu-düşünce dünyasında, ve maşeri vicdanın mümbit yamaçlarında uzun bir kuluçka döneminden sonra varlığa ermiş. İç kaynaklardan doğrudan doğruya, dış kaynaklardan da süzüle süzüle beslenmiş, gelişmiş derken zamanla o milletlerin tabiatlarının önemli bir derinliği ve onların hayatlarının en bariz bir rengi haline gelmiş. Sonra da her zaman konuşulup düşünülmese de, mabetten mektebe, sokaktan evlerin içine, kıraathanelerden yatak odalarına kadar her yerde bütün hayatı kuşatmıştır. Öyle ki, insanlar iradi olarak onu dinlemeseler de, o iradeleri aşan sırlı bir güçle her zaman kendini onlara dinletebilmiştir. İşte bir millet bu ölçüde kendi olarak, sağlam bir kültür zeminine oturtulabildiği takdirde, cehalet, fakirlik, ihtilaf, disiplinsizlik ve harici baskılar gibi pek çok açmazları olsa da, mutlaka zamanla bunların hepsini aşabilecek kıvama ermesi, adeta tabiileşir. Orta dönem tarihi itibariyle Roma, Atina, Mısır ve Osmanlı, Buna iyi birer misal teşkil ederler. Yakın tarih açısından da, ikinci Cihan Harbi'nde olduğu gibi, Bir kısım maceralarla kendini yiyip bitirmezse, Almanya orta ölçekte bir örnek sayılabilir. Bu ülke, ikinci Cihan Harbi sonrası, Tamamen altüst olmuş, Ekonomisi yıkılıp gitmiş, Milli hakimiyeti bütün bütün başkalarının eline geçmiş, Malubiyet ve perişaniyetin hasıl ettiği ruh haletiyle toplum değişik kamplara ayrılmış ve ülke bir baştan bir başa adeta açık bir esaret kampı haline gelmişti. Gelmişti ama onların yürekleri hamiyetle atıyor, hülyaları büyük Almanya sevdasıyla tütüyor ve bunu gerçekleştirmek için de adali güçlerine ve düşüncelerine güvenleri tamdı. Bu itibarla eğer Almanya böyle bir ölüm arenasından kurtulacaksa kendi hayat enerjisi ve oturmuş kültürü sayesinde kurtulacaktı ve kurtuldu da. Evet o milletçe kendi kültürüne kendi mana köklerine yönelerek sosyolojik, psikososyolojik ve sosyokültürel şartları akıllıca değerlendirip son yarım asrı kendi hesabına görülmedik şekilde en iyi yorumlayanlardan biri oldu. Bu örnek bize şunu göstermektedir. Bir ülkede siyasi, iktisadi, idari problemleri münhasıran siyaset, iktisat ve idareye incirar ettirme, indirgeme bir yönüyle doğru olsa da pek çok yönleri itibarıyla eksiktir. Evet, hemen her sahada gayret, bilgi ve alternatif proje üretmenin yararlı olacağında şüphe yok. Ancak burada ihtimamla üzerinde durulması gerekli olan ayrı bir şey var ki, o da bence milletin mana kökleri ve kültürüdür. Şayet bir millet ile hesaplaşmaya karar vermişse, içtimai, iktisadi ve siyasi faaliyetlerinin bütününde, mutlaka kendi mana köklerini de göz ardı etmemeli, ve milli kültürün belirleyici misyonunu asla unutmamalıdır. Vaka, ülkemizde hemen her değişim ve dönüşüm söz konusu olduğunda, kendi kültürümüz üzerinde de durulmuştur. Ne var ki bu konuda hiçbir zaman, kalıcı ve planlı bir teşebbüsten söz etmek mümkün değildir. Geçmişimizin düşünce mimarlarının, ruh işçilerini yetiştiren medreseler ve tekyeler, Bizi geleceğe taşıyacak proje üretemediler. Üretemedi ve kendi enkazlarının altında kalıp ezildiler. Geçmişlerinizi mesavileriyle yad etmeyiniz düsturu gelip boğazımıza tıkanıyor ve daha fazla bir şey söylememize müsaade etmiyor. Bizde tarihi hadiseler birbirine benzese de aynı değillerdir. Dolayısıyla onlardan ders değil ibret alınır deyip onlara yönelteceğimiz soruları kendimize tevcih ediyor ve bizden evvelkiler varoluş gaye ve hedefinden sapınca inkıraza uğradılar. Bugün aynı durum bizim için de söz konusudur. Öyleyse var kabul etsek bile onların günahlarıyla meşgul olmaktansa kendi hatalarımızı sorgulamak daha isabetli olacaktır diyoruz. Diyelim ki onlar kendilerini besleyen kaynaklara karşı alakasız kaldı ve milletçe çoraklaşmaya vesile oldular. Pekala, ya biz ne yaptık? Rica ederim. Milletçe bütün sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi iddia edebilir miyiz? Bütün devlet müesseselerini çağın gereklerine göre işlettiğimizi söyleyebilir miyiz? İstirham ederim. Bunca zamandır Mektebin kendinden bekleneni verdiğini kim söyleyebilir? Vaka pek çok genç, Paris, Londra, Münih veya New York gibi merkezlerde yüksek eğitim aldı. Ama bunların topluma yararlı birer uzuv haline geldiklerini söylemek mümkün müdür? Aksine, topluma yararlı birer uzuv haline gelmeleri bir yana, bunlar pek çoğu itibariyle, Değişik fantezilerle ülkelerine döndüler ve Anglo-Saksonizm, Nazizm, Slavizm ya da Kapitalizm, Liberalizm, Komünizm gibi cereyanların tesirinde ülkemize bir sürü de problem getirdiler. Getirdiler ve daha önceki yıllara nispeten huzursuzluk daha bir arttı ve özden kopmalar da daha bir hız kazandı. Bunun böyle devam etmeyeceği ümidini hala koruyoruz. Aslında ümitvar olmak için sebepler de yok değil. Bir kere her şeyden evvel, bu dönemde gadre ve zulme uğradığımızın farkına vardık. İşte bu olumsuz albüm, şimdilerde bile bize çok farklı fotoğraflar ilham edebilir. Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika ile dostluk kurma teşebbüslerimiz, hayal kırıklıklarımız, Çaresizliklerimiz ve daha yüzlerce olumsuzlukla savaşa savaşa edindiğimiz tecrübeler, bugün bizde anil merkez bir açılım meydana getirecek ölçüde ciddi bir metafizik gerilime dönüşmüştür. Dönüşmüştür ama bu gerilimi çok iyi değerlendirmek de yine bize düşmektedir. Mektep kendi önemi ölçüsünde vereceğini verdi. Şimdi sıra mektebin varidatını, kendi ruh potamızda yoğura yoğura ve kendi kültür esaslarımızla besleye besleye o bilgi ve tecrübeyi ehlileştirmeye gelmiştir. Zira eğer geleceğe yürümeye kararlıysak, bilgi ve tecrübe birikimimizi yerinde değerlendirerek, mantık, muhakeme ve üslupta da mutlaka kendimiz olmalıyız. Mektep insana, ilmi, içtimai, iktisadi, siyasi formasyon kazandırabilir. Ama bunların toplumun her kesimi tarafından kabul görmesi ve kalıcı olması, o toplumun mana kökleri ve düşünce yapısıyla kaynaşıp bütünleşmesine bağlıdır. Bu açıdan da bizim gibi geri kalmış ülkelerin problemi, mektebi kendi ruhu ve manasıyla keşfetmenin yanında, hatta ondan da öte bir kültür problemidir. Ve bu problem de mutlaka kendi zemininde çözülmelidir. Mektep sıralarında elde edilen ve ruhlarımıza akan pek çok şey vardır ama, ondan daha müessir bir şey varsa o da kültür fenomenidir. Ve onun bir çevre ve muhit ürünü olduğunda şüphe yoktur. Denebilir ki dünden bugüne hemen her medeniyette, çevre kültürel değerlerin kaynağı ola gelmiştir. Biz buna Duygular, düşünceler, tavırlar, sesler, renkler, üsluplar, şiveler ve millet tabiatının başka derinliklerini ihtiva eden pek çok hususiyetten oluşmuş umumi çevre de diyebiliriz. Böyle bir yaklaşımın haklılığını gösterecek pek çok şeyden bahsetmek mümkündür ama biz şimdilik toplumun her kesimince hava gibi teneffüs edilen, su gibi yudumlanan, çiçekler gibi koklanan, ve tabiat gibi dinlenen en güçlü dinamik olan kültürün bu umumiliği üzerinde durmak istiyoruz. İşte ancak böyle bir umumilik içindedir ki kültür genişler ve kalıcı bir tesire sahip hale gelir ki kültür dediğimizde de akla gelen bu olmalıdır. Evet o bir çoban üzerinde icra ettiği tesir ölçüsünde bir aydın bir bilge üzerinde de müessirdir. Su, toprak, hava ve güneşin birleşik noktası, bir canlının varlığa ermesi ve varlığını sürdürmesi adına neyse, bir toplumun bugünü ve yarını adına da kültür aynı şeydir. Evet o, hem ferdi hem de toplumu psişik yönü ve ahlaki ufkuyla kıvama erdiren en önemli bir dinamiktir. Mektep, hedef yörüngeli olması ve derinliği ölçüsünde bir rıhtım, bir liman, bir rampa vazifesi görebilir ama, bu onun varidatının milli kültür potasında yoğurulmasına bağlıdır. Aksine mektebin, ferdi ve içtimai problemleri çözemeyeceği açıktır. Mektep, bir planlama dairesi, bir proje merkezi olarak, Genel ahlak ve milli harz çizgisinde bir kısım programları, maşeri vicdana duyurduğu ölçüde bir kıymet ifade etse de, tek başına bir şey yaptığına dair, herhangi bir örnek göstermek çok zor, hatta imkansızdır. Bu itibarla mektep, olduğu gibi kabul edilmeli, ve ondan sadece verebileceği şeyler beklenilmelidir. Bilimin ehemmiyeti mahfuz, her şeyi mektebe bağlamak abartılı bir yaklaşımdır ve dünyayı öküzün boynuzlarına yükleme gibi pek çok bedihiyatı izah edilmez hale getirecek ölçüde de avamca bir telakkidir.